1191, numaralı konu, Hz. Peygamber'in, mescidin Şam binaları gibi yapılmasını reddetmesi, evet, bir gün Hazreti Peygamber mescide geldiğinde, Abdullah bin Revaha ile Ebu Derdan'ın ellerinde bir kamışla mescidi ölçtüklerini gördü ve, siz ne yapıyorsunuz, dedi, onlar, Allah Resulü'nün mescidini Şam binaları gibi yapmak istiyoruz, bunun masrafını ensar verecek, dediler, Hz. Peygamber, kamışı bana getirin, dedi ve ellerinden aldıktan sonra onlarla kapıya gitti ve kamışı,